والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي مع التصامي إلا بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم Sahih Bili exhibition Sallu ala tabibu ulubina Muhammedet Allahümün salli ala selama salli ala selama salli ala salli ala shiffi'i dressinguubinaMuhammedet salli ala selama Sixth Tif a lidah a'u actu billahi s-semi'u l-alimi ro rabbi a'u ü täbke Bismillahirrahmanirrahim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 Karbuz demeden kendi yolunda ilim tahsilinde atmış olduğunuz bu adımlarınızı cennete doğru atılan adımlar kabul etilsin. Enselek bir tarikat eltemesi fi ilmen, sehle Allah'u bir tarikat ilcenneti. Ilim tahsili için bir yola girenin Allah o yürüyüşü sebebiyle cennete giden yolunu asan eder müjdesine sizi dahil eyler. Ahirette yaklaşıyor. Hesap yaklaşıyor. Kıyamet yaklaşıyor. Tabii bugün kar var, bugün soğuk var, bugün yağmur var, bugün sıcak var dersek hiç Allah'ın ahitlerini okuma, celle celaluhu Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinleme, şeytan bize vakit bırakmaz. Şeytan nefis devamlı ölmüze küçük yuvarlar. Şu bahaneyle, bu bahaneyle İlme mani çıkar. لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعُونَ وَلِلْعِلْمٍ وَوَانِعُونَ Her şeyin bir engeli var, ilmin çok engeli var. Şeytanın işi gücü, bir kimseyi ilim tahsılinden geri bırakmaktır. Sizden birinin sohbete gelmesin diye ne bahaneler bulur? Bugün akşama kadar kim bilir başınıza ne engeller getirir? Ne soru işaretleri getirir? Siz bunları aşana kadar Efendim burayı bulana kadar, cenneti boylayana kadar, efendim cehennemden kurtulana kadar çok sıkıntı çekersiniz. Bunlar imtihanlardır. İnşallah Allah Teala Hazretleri gayretinizi artırsın. Amin. Himmetinizi, azimetinizi artırsın inşallah. Hiçbir şey bizim ilim tahsilimize mani olamasın. Bizim sohbetlerimiz, konuşmalarımız bir ilmi mahiyettidir. Tedikodu mahiyetinde değildir, ona bunu atmak çatmak mahiyetinde değildir. Nebahatlerden, hadislerden, dersler niteliğindedir. Bu sohbetlerde bulunanlar dini ilimlerde bayağı gelişme kaydetmektedir. Elhamdülillah bunu da kendileri de fark etmektedir. Yanlarında olanlar da, tanıyanlar da, eski hallerini bilenler de fark etmektedir. Onun için devam edenler mutlaka bu sebatların bereketini göreceklerdir. Tabii ki cehennemin sıcak tabakası da vardır, soğuk tabakası da vardır. Sıcakta gelenler Allah sıcağından muhafaza eder soğukta gelenlerin Allah soğundan muhafaza eder. Allah için adım atanlar, ayağı çamura batanlar, değil mi? Efendim, yollar karlıdır, karlar eriyor, sular e, ayaklarımızda giriyor, işte ayakkabımız uslanıyor. İşte bütün bunlar, hepsi nedir? Derecedir Allah yoluna çıkanların, ki ilim yolu, Allah yolunun en alasıdır Bir ayet, hadis duymak için, dinlemek için çıkılan yolculuk, yapılan faaliyet ve gayret, cihadın Hicretin en alasıdır. İlim tahsilinden büyük bir şey yok. Çünkü sen Allah'ımız ne buyurdu? Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ne duyurdu? Bunu anlamaya geliyorsun. Niyetinde nedir? İnşallah amel etmektir. Teşvik ettiklerine efendim uymaktır, bulmaktır, sakındırdıklarından kaçınmaktır, kurtulmaktır. Niyetinde budur. Yoksa sadece ilmi rivayet için nakletmek için, hava atmak için ben biliyorum demek için dinlemeye gelmiyorsun. Sizin de niyetleriniz böyle olmalıdır. Efendim yarın gidip bir arkadaşa bak sen şunu biliyor muydun falan diye hava atmak olursa bu niyet geçersizdir. ve milleti imtihan etmek için, sorgulamak için, efendim ilim satmak için, efendim, ilim tahsili bunlar tehlikeli şeyler. Allah'a bu Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hep Beyan etti, ikaz etti. E, kıyamet alametlerinden birisi de nedir? Neşratı saat en yutealleme li din. Kıyamet alametlerinden birisi de ilim tahsil edilecek ama dertleri, gayeleri din olmayacak. Şu andaki ilim tahsil edenlerin, hatta Kur'an ilmi tahsil edenlerin, belki efendim fıkıh tefsir, hadis ilmiyle uğraşanların çoğunun da derdi din, değildir. İlahiyatlarda bu kadar tefsir bölümü var. Hadis bölümü var. Memle bölümleri var. Üniversitelerde, şuralarda, buralarda. Bunların çoğunda da bakıyorsun ihlasla, İslam'a hizmet niyetiyle bir tahsil yoktur. Diploma toplama. Efendim bir yere gelme, ondan sonra milleti saptırma, yalan, yanlış fetvalar verme. Bu ilmi Allah için tahsil edenler sayısı azdır. Onun için siz de Allah rızası için geldiniz. Efendim, niyetiniz ilim tahsilidir. Allah bu yolda yaşayıp bölmeyi nasip etsin. Allah, Allah Teala ilmimizi artırsın. Amin. Amelimizi artırsın. Allah, amin. İhlasımızı artırsın. Allah, amin. amin. İflastan muhafaza eylesin. Allah, amin. amin. Şimdi yarın geceyi tabi biz Perşembe gecesi aşura geceğiz diye yine bunların takvim hataları benim de önceden bakmamamdan dolayı bir kişi de bizi ikaz etmedi geçen hafta. Bundan dolayı biz dedik ki Perşembe gecesi aşure gecesidir. Cuma'ya bağlayan gece. Halbuki yanlıştır. aşura gecesi yarın gecedir. Ve Perşembe günü aşure günüdür. E, bu münasebetle bugün sohbet, yarın sohbet peş peşe olması bu hava şartlarında da çok uygun ve elverişli değildir. Bundan dolayıdır ki efendim yarın akşam e, sohbet burada olmayacaktır. Ancak inşallah radyo çekmeye başlamıştır, evlerde de çekmeye başlamıştır. 88.4 Lale Gül Efem adında hizmet veriyor. İnşallah yarın akşam saat 10 buçuk gibi canlı yayına nasipse çıkarım. Daha hiç çıkmadım ama çıkarsam ne yaparım inşallah efendim e, Şiratül İslam'dan Aşure gününün edepleri, sünnetleri ile ilgili konuları yarın gece canlı yayında. Her gece evinde ocağında, çoluyla, çocuğuyla dinleme imkanı bulur. Hem de inşallah efendim daha sıcak ortamda, rahat ortamda efendim metro kaçtı, araba gö göçtü diye de düşünmeden oturup dinlersiniz. İnşallah bütün insanlara da duyurursunuz. Olur mu? Her gece mesaj çekersiniz, telefon edersiniz. Herkese haber edersiniz. Saat on buçukta Aşure gecesini yarın ihya niyetiyle sohbet yapacağız radyoda. Herkesin evi olacağız. Sohbet meclisi olsun inşallah. Biz kitapları açarız. Önümüze kitaptan konuşuruz. Bak kitap gelmesini bekliyorum. Değil mi? Kitap gelmeden konuşmuyorum. Konuşuyorum da eski bildiklerimden konuşuyorum. Ha Kitapsız olmaz. Hocanın biri ne demiş? Size demiş öyle meseleler anlatacağım ki demiş hiçbir kitapta yerini bulamazsınız demiş. Öyle meseleler anlatacağım demiş. Kendini ediyor. Gitmiş demişler ki, başka bir hoca efendiye, hoca efendi, bize bir hoca geldi, dedi ki, size öyle şeyler anlatacağım, hiçbir kitapta yerini bulamazsınız. O, vallahi demiş, hiçbir kitapta bulamayacağınız şeyleri anlatacağım, şimdi aman iyi dinleyin. Hoca, öbür hoca da bunu duyunca demiş, vallahi yalan söyleyecek demiş. Çünkü neden, hiçbir kitapta yerini bulamadığın zaman, o hocanın dedikleri tümüyle yalan olması lazımdır. Çünkü kitapta yeri olmayan ilim, Olmaz. Bu yüzden biz yine kitapları açacağız, radyoya da çıksak, nereye de çıksak, nereden konuşacağız? Kitaptan konuşacağız. Bana göre, bana göre, bana göre diye bir ilim yoktur. Allah ne buyurdu, Resulü ne duyurdu. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. İlim budur. El-ilmü ma fi gâle hâddetene veş ilm fe ves vâsus Kâle Buyurdu, Allah buyurdu, Resulü buyurdu, şu sahabe buyurdu, şu tabi buyurdu, şu veli buyurdu, şu halim buyurdu. Bunlar ilimdir. Geri kalan e, kendi yorumları, indi yorumlar, şeytanların vesveselerinden ibarettir. Allah bizi ilimsiz bırakmasın inşallah. Amin. Ve o ilimle amele de muvaffak buyursun. Onun için yarınki gece men ehya leyle eh Allah maşa aşure gecesini ibadetle ihya eden Geçir, ibadetle geçiren, tabi ibadetle ihyanın şeylerini Şaban-ı Şerif diye bir kitap bastık size. O Şaban-ı Şerif'te bahis açtık. Orada ne dedik? Bir gecenin ihyası ne yollarla olur, ne şekillerde olur? Orada birkaç sayfa izah verdik. Hangi sureler okunursa, ne faziletler yapılırsa onları oradan bakarsınız. Ben şimdi size tabi tek tek onları anlatmayacağım. Ancak efendim Aşure gecesini ibadetle ihya eden, en azından insan kalkıp teheccüd kılması, iki rekat istiğfar, tevbe namazı kılması, iki rekat hacet namazı, kurtuluş için, çünkü Aşure gecesi, Aşure günü, bütün peygamberlerin kurtuluş günüdür. Bizim de kurtuluşumuza vesile olur inşallah. Ümmetimizin kurtuluşuna vesile olur inşallah. Irak'ın, Afganistan'ın, Çeçenistan'ın, Doğu Türkistan'ın kurtuluşuna vesile olur inşallah. Filistin'in, Keşmir'in kurtuluşuna vesile olur inşallah. Dünya üzerindeki bu kadar Müslüman'ın halasına vesile olur inşallah. Onun için yarın iki gece çok önemli. Öbür gün mübarek Perşembe günü, Muharrem-i Şerif ayının 10. günü. Yarın 10. gecesi, Perşembe günde 10. günü çok mübarek bir gün. Artık onun faziletini size... Anlattık senelerce anlattık. Şimdi tabii tekrar etmek istemiyorum. Yarın gece radyoda konuşabilirim. Bu usta sohbet kasetleri vardır. Geçen sene burada çok uzunca sohbet ettik. İnşallah o da yeni basıldı. Geçen sene yapılan sohbet ilk olarak basılmıştır. Efendim, orada arkadaşlar dükkan tuttular. Efendim, orada size arz ediliyor. Bundan sonra kaset arayan, kitap arayan oradan alabilirler. İnşallah ben bu işten biraz şeyi çektim. Yani şey olarak e, değişik bir usule takip etme kararı aldım. Bu yüzden inşallah siz yine ilimsiz kalmazsınız. İstifadesiz kalmazsınız ancak burada olacağına camide yer ayırmaz ayalım. Dışarıda dükkan tutmuşlar. Efendim şirkette de benim bir hissem yoktur. Şirkette benim kendime ait bir hissem yoktur. Bu itibarla size duyuruyorum bunu da. Ancak aşure gecesi ilgili sohbet basılmış. Geçen sene yapılan sohbet isteyen oradan talep edebilir inşallah. Ve lakin yarın gecede tabi biz konuşabiliriz ama yarın orucu kaçar. Yarın orucu dokuzuncu günün orucudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşura gününü hep tutardı. Sonra e, Medne-i geldiklerinde Yahudileri o gün oruçlu buldu. Sordu niye tutuyorlar dediler Musa Aleyhisselam bizim ümmetimizi İsrailoğullarını denizden karşıya geçirdi Aşure günü biz kurtulduk Firavun'un köleliğinden zulmünden. Bunun üzerine bu ne hani hak evladım Musa minkum siz tutuyorsunuz bunu kutlamak için Allah'a şükür için biz Musa'ya sizden daha yakınız. Niye sizden daha yakınız? Çünkü siz Musa Aleyhisselam'ın dinini ne yaptınız? Değiştirdiniz. Biz ise bütün peygamberlere gelen hak din üzereyiz. اِنَّدْ دِينَ عِنْدَ İslam, Tek din İslam. Onun için Musa Aleyhisselam'a da, İsa Aleyhisselam'a da kim daha yakın? Yahudilerden, Hristiyanlardan daha yakın kimdir? Biziz. Çünkü biz onların getirdiği hak din üzereyiz. O da nedir? İslam dinidir. Teslimiyet dinidir. Şeriatların aralarında, fıkıh meselelerinde fark olabilir ama itikad meselelerinde, iman meselelerinde hiçbir, efendim, e, semavi din ve kitap arasında bir fark olmaz, İtikatlar birdir. Bu itibarla biz de tutalım buyurdu ve tuttular. Vefat edecek bir evvelki sene, buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu Yahudiler de bugün tutuyor, biz de tutuyoruz, Yahudilere ne oluyor? bir benzeriş oluyor. İslam da bu Yahudi Hristiyanlara benzemekten son derece sakındırıyor, müşriklere de benzemekten son derece sakındırıyor. İşte sakalı uzatın, bıyığı kısaltın derken ne diyor? Halibul müşrikîn, şirk koşanlara benzemeyin illetini getiriyor. Ve firullah ve Temizliği emrederken ne yapıyor? Nazzufu efniyetekum ve la teşebû bil Evinizin o sofalarını, bahçenizi, kapılarınızın önlerini temiz tutun. Yahudilere benzemeyin diyor. Efendim ne bileyim oturuşuna kadar diyordum size. Adam elini arkasına atmış, elinin içine dayanmış oturuyor. E tekurdu giddetel mağdubi aleyhim. Allah'ın gazabetliği Yahudi gibi mi oturuyorsun diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanların şekilleri, kılıkları, kıyafetleri, adetleri, gelenekleri, göreneklerinden sakınmak şirk koşanların, mecusilerin kafirlere mümkün mertebe benzememeyi esas alan dinimiz burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki seneye yaşarsak inşallah dokuzu da tutacağım dedi şimdi sadece onu tutup da Yahudiler gibi yapmayalım ama aşure orucunu da bırakmayalım çünkü aşure orucu bizden evvelki ümmetlere farzdı bizim ümmette de Ramazan'dan evvel farzdı Ramazan'dan sonra farziyeti kaldırıldı fakat çok kuvvetli sünnet olarak baki kaldı. Bu itibarla dokuzu da tutacağım dediği gün. Hangi gün? Yarın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamadı. Bir daha seneye erişmedi. Vefat etti. Şimdi de hocanın birisi diyor ki Resulullah tek tutardı diyor. Onun için tek tutulsun. Ya tek tutardı ama sonunda ne buyurdu? Bir daha seneye Kalırsam inşallah dokuzda tutacağım dedi. Şimdi yaptığına bakmayacağız. Buyurduğuna bakacağız. Çünkü bazı buyurdukları bazı yaptıklarını da ne yapar? Nesh eder. Çünkü nesih Kur'an'da da var, hadiste de var. Bazı hadiste hadisi ne yapar? hükümsüz bırakır. Onu ancak kendisi yapabilir. Kimsenin sözü, Muhammed Mustafa'nın sözünü sallallahu aleyhi ve sellem hükümsüz Bırakamaz, geçersiz kılamaz ama kendisi gelen vahiy ile beraber zamana zemine göre, hadislerde vahiy olduğuna göre vahide de nesih geçerli olduğuna göre küntü ne tüküm an ziyaretil kubur helâ fe zûruhâ fe innâ Evvelce mezar ziyaretini yasakladım diyor. Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi emrediyorum kabir ziyareti yapın. Çünkü ölümü size hatırlatır diyor. Dolayısıyla evvelce kabir ziyareti yasakken e sonradan kabir ziyaretini emretmiştir. Vahabiler hala eski kafadan tırlar. Halbuki bu ondan sonra لَاَنَ Allah زَوَارَاتِ kubur, Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah lanet etsin buyurmuştur. Resulullah lanet okumuştur. Onlar onun için kadınları ziyarete şimdi sokmazlar. Cennetül ül Bekî'den içeri, Hazreti Osman'ın oraya falan kadınların hiçbir ziyaretini, Hatice anamızla falan ziyareti yasaklıyorlar. Neymiş? Kabir ziyaretini eden kadınlara Allah lanet etsin buyurdu. Buyurdu ama bütün bunlar neden öncedir? Bu hadisten öncedir. En son hadis ne diyor? Ben sizi yasaklamıştım kadın erkek ayrımı yapmadan. Şimdi emrediyorum kabir ziyareti yapın. Çünkü size ölümü hatırladın. E bu neshi bilmezsen, nasihi bilmezsen, mensuhu bilmezsen he? hüküm verebilir misin? Fetva verebilir misin? Konuşma yapabilir misin? Bir kitaptan okuduğun bir şeyi nakledebilir misin? E bu ilimde böyle bir Meseledir. Enine boyuna bilmeden, bilgisizce yapılan nasihatler, öğütler veya tembihler adamı dinden eder. Ne gibi işte diyor, yarım usta ev yıkar, yarım doktor can yakar, yarım hoca din yıkar dedikleri gibi işte hadisin birini bilir, birini bilmez, ayetin birini bilir, birini bilmez İslam'ın tümüne vakıf olmayanların da vaaz nasihat etmeleri tehlikelidir. Onun için bir hoca vaaz ederken, Sahabe-i İkram'dan birisi Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz zamanında yani Öyle Hoca derken kim bilir Tabi'in tabakası Sahabeyi gören en yüksek tabaka Adama dedi ki sen vaaz ediyorsun Evet Nasık'la mensuk'u bilir misin dedi Adam böyle baktı Nasık nedir Mesuk nedir? nedir Kalela bilmem dedi O zaman çık dedi bizim camimizde vaaz etme yetkin Yok, şimdiki gibi gidiyor, ilahiyatlar diploma alıyor, müftülükten de vazlık belgesi alıyor. Adama soruyor mu ki, nasıhı mensıhı bilir misin? Soran, yok, o da çıkıyor, kitabın ortasından konuşuyorum derken, tümünü bilmediğinden yanlış yönlendiriyor. Kabir ziyareti yasak diyor mesela. Halbuki ne buyuruyor öbür hadiste? Ya, onun için hadis-i şeriflerin tümünü göreceksin. Hepsini bilen adamın fetvası muteberdir. Bir kısmını bilenin fetvası muteber değildir. Çünkü yarım yamalak biliyor. Hangisi önce, hangisi sonra? Onu bileceksin. Yani bir seferinde kan aldırdı sallallahu aleyhi ve sellem abdest almadan kıldı. Ama diğer seferinde kan aldırdı, abdest aldı da kıldı. Şimdi bunu hangisi önce, hangisi sonrayı bilmezsen... Fetvayı yanlış verirsin. Kan abdesi bozmaz dersin. Halbuki sonrakinde ne yaptı? O hükmü nes etti. Kan aldırınca kalktı. Abdest aldı. Bunları bilmen lazım. Bilmediğin zaman karıştırırsın. E tabi de mezhep meseleleri vardır. Şimdi bir Şafii ne yapmaz? Kan çıksa da abdest alması gerekmez. Onunki de nedir? Haktır. Kendi taklit ettiği imamının görüşüdür o onunla amel edecektir sen ona da ben efendim öyle şafii mafi anlamam diyemezsin e şimdi öyle cahil köşe yazarları vardır ki şafii eli sünnet dışı zannetiyor adam diyor ki mesela yahu diyor bu sünniler diyor anca diyor Türkiye'de bunlar mı diyor diyaneti ele geçirmiş camileri erir, sünniler diyor memleketin doğusunda bu kadar şafii var diyor yani halbuki şafiiler de nedir Sünni'dir, Hanbeliler de, Maliki'ler de nedir? Eli Sünnet, ve cemaat mezhebindendir. şafi ile Şii bile birbirinden ayıramıyor. Şii eli Sünnet dışıdır, Şafii başımızın tacı, eli Sünnet ve cemaattır. E bunları bilmediği için çok cahillik yapar efendim. E o da kalkmış e, hanımının elini tutan hanefi'nin aptalısi bozulur mu? He? Şafii tutsa bozulur mu? bozulur. Ama onun da bize bir şey deme hakkı yoktur. Hanefi'nin parmağından kan çıkınca kalkacak, ne yapacak? Abtes alacak. Şafii de ona diyebilir mi ki? Sabah kadar karını öpüyorsun da diyor. Abtes almıyorsun. Bir kan çıktı abdest alıyorsun. Şuna da bak. E senin de bana bunu deme hakkın yoktur. Ben de karıma elimi tuttum diye abdestim bozulmaz. Anladınız mı? Mezheb ihtilafları da haktır. İhtilaf ümmeti rahmetun, ümmetimin bu şekildeki ihtilafında ne vardır? Rahmet vardır. Bazı yerde sen sıkışırsın, onunla amel edersin, bazı yerde o sıkışır, senle amel eder. Ne gibi? Tavafta, şafiilerin de niyet etmek durumunda kalıyor? Hanefi'yi taklit ederekten, bir sıkışma anında el değmesi olsa da, tavafta abdesti bozulmasın. Abdesti bozulursa tavafı yeniden yapacak. Çıkacak, gidecek, yarım saatte zor abdest alacak, bir daha karabalığa girecek, bir daha bozulacak. Kıyamete kadar bir tavafı bitiremez. Bunun içindir ki ümmetin ihtilafında rahmet vardır. E bunları bilmeyen cahiller, efendim, yalan yanlış konuşabilirler. Şimdi ne yapacağız? Yarın tutuluyor. Perşembe tutuluyor. Ha ben yarın tutmadan, sırf perşembeyi tutabilir miyim? Mekruhtur. Çünkü Yahudilere, Benzeme durumunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. O zaman yarın tutmasam, perşembe tutsam ne yapabilirim? Ne yapabilirsin? Cuma'yı da tutarsın. O zaman ne olur? 10-11 olur. He, bu durumda sünnet yerini bulur. Fazilet nail olunur. Ancak Haram ayların üçüncüsündeyiz. Peş peşe olanların Zülkade Zülice bitti Muharrem'in onunla geldik Haram ay bitiyor bir daha Recep-i Şerif'e kadar haram ay Yok Onun içindir ki haram ayda perşembe cuma cumartesiyi tutana Allah ne verir? 900 sene ibadet sevabı verir Onun için siz cumartesiyi de ekleyin Bir 900 Sene sevabı alın Ama ben cumartesiyi ekleyemiyorum derseniz de Mecburi tutmanız gereken Mecburi derken o namazan gibi farz değil ama Ramazan'dan sonra en kuvvetli olanı söylüyoruz. Orucu. Ya yarın öbür gün tutacaksınız ya da öbür gün perşembeyle cumayı 10-11 yaparak tutacaksınız. Bundan aşağısı kerahattan hali kalmaz. Onun için inşallah oruçlara da kendinizi hazırlayın. Kış müminin ganimetidir. Gündüzler de kısadır. İnşallah oruçta kolaydır. Havalarda soğuktur. Allah Teala Hazretleri şimdiden kabul buyursun. Haşure gecesine gününe kavuşmayı nasip buyursun ve mübarek gecede günde makbul ibadetlerle ihyasını ihsan buyursun ve kurtuluşumuzu takdir buyursun geçmiş enbiyanın kurtuluşuyla birlikte bizi de fazl Kerem'iyle ümmetimizin kurtuluşuna vesile eylesin inşallah Şimdi biz kıyamet alametleriyle ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz önümüzdeki Salı da inşallah Perşembe günü de burada sohbet Yok, artık o ilan yanlış oldu demek istiyorum. Haftaya ne gün var inşallah? Salı günleri sohbet devam edecek inşallahü Rahman. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dersler dinliyoruz. Ebu Ma'mer radıyallahu taala'dan rivayet edilen hadis-i şerifte La taqumu's sa'atu hatta ya'midu'r <gülüyor> raculu ila'n nibtiyeti fe tazajjaha ala ve erkek bint ammihi la ينظر إليها Kıyamet kopmadan evvel olacaklar bahsinde kıyamet kopmadan ne olacak? Şu da olacak buyuruyor. Bir adam amcasının kızı yani soylu bir aileyi amca kızıyla evlenmek helal mıdır? Helaldir bak Taberani hadisinde zaten banat hamike banat ammat ke banat halike ve ke amcanın efendim halanın dayının teyzenin kızlarını biz sana helal ettik ati kerimesiyle de sabittir. Bunlara tabii ki akraba evliliği sakat yapar şu yapar bu yapar gibi safsatalarla efendim e, ters düşmek Allah muhafaza hele bir de yasak haram gibi konuşmak insanı dinden çıkaracak, imansız bırakacak bir durumdur. Bu sakatlık 7 kat yabancı ile evlenenlerde de Allah mukadder buyurmuşsa görülmektedir. En yakınıyla evlenende de mahrem olan birisiyle amcasının teyzenin kızıyla evlenenlerde de beş on çocuğu olduğu halde hiçbirinde sakatlık görülmeyenlerde çoktur. Ancak burada bir mesele nedir? E, süt karışması tehlikesinden dolayı süt olursa bir sakatlık durumu e, tehlikesi çok ilerdedir. Bu da eskiden köylerde tabii ki e, büyüyünce birbirlerine mahrem olsunlar. Yanlarına çıkabilsinler, görüşebilsinler diye. Karadeniz'de de çok var bu. Diğer bölgeleri bilmiyorum. Ee, çocukken bebekleri, işte böyle amca çocukları, teyze, dayı, hala, kızları, oğlanları böyle birbirine emdirirler. Anneleri birbirini emdirirler. Bu da sonra zamanla unutulabilir. Ee, tabii ki o çocukların büyümesi, evlenecek çağ gelmesi 20 sene geçer. O arada buna şahit olan e, kişiler öle, bilir. Dolayısıyla bu çocuklara da bak siz sütsünüz, aranızda sütlük var. Sakın birbirinize sevdalanmayın. Birbirinizle evlenemezsiniz. Haramdır bu senin kardeşin şeklinde bir bilgi verilmemişse veya verilmiş de efendim bu gelişmemişse, konuşulmayarak, unutulmuşsa, hele bir de memleketlerden sonra tabi İstanbullara falan gelinip de aileler arasında bu irtibatlar azalmışsa, konular gündemden kalkmışsa, bu şekilde maalesef Birçok e, süt insanların birbiriyle evlendikleri e, meydandadır. Sonradan kaç tane çocuk yaptıktan sonra bunu öğrenenler mevcuttur. Bu çok zor bir durumdur. Yani süt kardeşi olan bir insandan evlenmiştir. Bilmeyerek evlenilmiştir. Sonradan kaç sene sonra bak geçen birisi diyor ki teyzem ölürken diyor. Ölürken ya mübarek kadın. Ölürken'e nelizun var bu bundan evlenirken neredeydin? Ta kadın ölürken diyor demesin mukin sizde süstünüz siz. Allah Allah. Hadi sana Allah rahmet etsin de bize ne olacak yani şimdi. Sen gidiyorsun. Karıştırdık aldı şimdi adamın üç tane çocuğu var olay karıştı ya. Tabi bunun fetvası var şimdi burada o fetvayı şey yapamayız detayına girmiyorum ancak. Yani olmuyor tabii. Şimdi bu şahit olanlar şahitliğini gizlemeyecek, diyecek ki şudur budur. E şahitlerinde doğru yanlış olma ihtimalleri vardır değil mi efendim? E hafızası yerinde midir, bunamış mıdır? Öyle mi değil mi? E ölüm döşeğine kadar söylememiştir, ölüm döşeğinde e belki aklı başından gitmiştir, öyle de oluyor değil mi? Bazı lafları tutarsızsa o da bir şahitlik yerine geçmez. Bunların fıkıhta hükümleri var. Ancak ee, süt olmadıktan sonra süt olduğu zaman ki çoğu akraba evliliklerinde böyle süt e, vardır sonradan bu unutulmuştur ondan sonra çocuklar sakat kalmasına sebebiyet olmuş olabilir çünkü aynı kardeş evliliği gibidir <gülüyor> fıkıhta ne diyor efendim soydan ne haramsa sütten de o haramdır yani soydan annen nasılsa soydan kızın nasılsa soydan kardeşin nasılsa sütten anan, sütten bacın, sütten kızın da aynıdır. Dolayısıyla bu sakatlıklara sebebiyet veriyor. Bu ayrı ama arada süt olmayan e, diğer e, efendim akraba evlilikleri sakıncasızdır. İşte kıyamet kopmadan olacaklardan birini bahsederken halasının amcasının kızını diyor. Halbuki soylu asil zade halasının kızı, amcasının kızı, yani soyunu sopunu bildiği. Fakat fakir diye onu bırakır diyor. Hiç tarafına bakmaz. Gider soysuz. Efendim Neydi belirsiz işte. Diyelim. Hadis-i Şerif'teki geçen ifadeyi aynen de tercüme etmek bazı kere uygun elverişli olmayabilir. Ancak soysuz diyoruz, olan bir kadını parası var diye, zengindir diye, maişet ve geçim temininde bana yardımcı olur diye onunla evlenmeden kıyamet kopma Yani hakikaten e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunca tünkehül merad ve erba'in dört şeyden sebep kadın nikahlanır buyururken bir tanesinde de limaliha ve cemaliha ve nesebiha Malı, güzelliği, soyu. Soyu da önemlidir tabi, soylu bir aileden gelmesi. tabii dini abi de dindar olduğundan sebep evlenilebilir. Sen dindar olana bak teribet yedek, ellerin toprağa bulanmasın. E, ancak bu hadis-i ne, ne buyurulmak isteniyor. Yani o kadar geçim sıkıntısı yaşanacak. E, geçimine yardımcı olacağını bildiği kadın, zengin olan bir kadın, Dairesi olan, arabası olan işte veyahut kocasına bazı imkanlar sağlaması, maddi imkanlar sağlaması umulan kadın tercih edilecek. O kadın soysuz da olsa. Ama efendim en yakını, soylu, soylu bunu çok yakinen bildiği bir kadın tertemiz, iffetli, namuslu, şerefli, haysiyetli, dindar fakat fakir olduğu için tarafına bakılmayacak diyor. Allah Allah. Bu da Vaki midir? Vakidir tabi şimdi e, insanlar ne acayip işler, parası var diye, şusu var, busu var diye ne kadınlarla evlenmek akıyorlar gençler Hiçbir şeyine bakmıyorlar kötü yolda mıdır, yollu mudur, yolsuz mudur, huylu mudur, huysuz mudur hiç namazlı mıdır, abdestli midir, müslüman mıdır, dindar mıdır hiç onlara dikkat etmeden sırf geçim temini gözlerinde bulunuyor Allah Teala ve Teccelesi bu bu şey, bu türlü geçim sıkıntılarından bizi muhafaza etsin. E, böyle bir imtihana tabi tutulsak da Allah Teala soyluları dindarları tercih etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Her işte bu budur. Evet. Abdullah Radiyallahu Teala rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte. İnne min imaratıha en taktu al Kıyamet alametlerinden. Akraba ilişkileri, ziyaretleri kesilecek. Bu çok anlatıldı. Ve yuk edel mal bi gayr hakkı. Mal haksız yere elde edilecek. Haksız kazançlar meydana gelecek. İşte rişvetler, faizler, kumarlar vs. Ve tüz feked dima, kan çok dökülecek. İnsanlar birbirini öldürecek, yaralayacak, bıçaklayacak, zarar verecek. Ve işte qarabeti karabete, en yakın akraba akrabasına darlığından, zorluğundan şikayetlenecek. La yaudü bir şey. O da ona bir şey vermeyecek. Ve Dilenci dolaşacak, dolaşacak, dolaşacak. Eline bir şey konmayacak. Diyor. Tabii bunlar şu anda çok normal geliyor. Ama sahabe döneminde bu hadis-i şerifler buyurulduğu zaman da sahabe-i kiram o da mı olacak diyordu. O da mı olacak? Bu da olur mu? Diyordu yani. Fakat şimdi ne kadar normalleşti. Görüyorsunuz ki kıyamet ne kadar yaklaştı. Şimdi burada bir hadis-i şerif var. Uzun bir hadis-i şerif inşallah. Bu İbn-i Dünya Taberani, İbn-i Asakir, Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet ediyorlar. La tequmus sa'atu Kıyamet kopmayacak. Ta ki neler olacak. Hatta yüc'ale kitabullahi ara ve künel islamu gariiba Allah'ın kitabı Kur'an utanç vesilesi olacak Allah Allah Ya bu ne işti ya Eskiden adam hafız Kur'an hafızı, kari okuyucu, şucu bucu Kur'an hizmetleriyle meşgul olan, Kur'an ilmiyle meşgul olan insan ne kadar itibarlıyken şimdi efendim hafız diye adama hakaret ediliyor Hoca diye adama hakaret ediliyor. Eskiden en forslu meslek. Şimdi tamamen gözden düşmüş. Papaz kadar değeri yok. Yani papazı öldürmüşler. Şimdi İslam'da papazı kilisede öldürmek diye bir şey var mı? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Efendim ee, cihada gittiğiniz zaman Darül Harbe girdiğiniz zaman ne yapmayın? Yani oralarda ki darül harbte değil ki darül İslam'da yani. Buradakiler e, tabi zimmidir. E, zimmi ne demek? E, devlet ona pasaport veriyor, güvence veriyor. Bunlar zimmidir. Zimmiye zaten dokunulmaz. Men kattele muaden lem yarah raihat el cennet hadiste. Zimmiyi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Çünkü zimmi güvenceli gelmiştir. Güvenceli bir insana e, öldürme teşebbüsü cennetin kokusunu duyamaz. Bunlar ayrı bir şey. Ondan sonra Efendim Küçükleri öldürmeyin Kadınları öldürmeyin, yaşlıları öldürmeyin Rahipleri Din adamlarına da dokunmayın diye Hadis-i şerifler vardır E tabi cihatta kaçınılmaz Olaraktan e, bir öldürme olacaktır Sen öldürmezsen olsan seni öldürecek harp var O gibi durumlarda da ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem hatta açmayın, burnunu kesmeyin, kulağını kesmeyin Böyle uzun parçalama Şekilleri İslam'da Yoktur. Bunlar hep İslam'ın harpteki medeniyetine. Ki harpte hiçbir e, efendim, milletin harp medeniyeti diye bir şey yoktur. İslam'dan önce. Çünkü harpte her şey mubahtır herkese göre ama İslam'da harpte bile her şey mubah değildir. İslam'da harbin bile nesi vardır? Ölçüleri vardır. Çünkü İslam medeniyettir. Eşittir, insaniyettir ha İslam dışı canavarlıktır yabaniliktir, vahşiliktir e şu görüyorsun Amerikan adamının Irak'ta neler yaptığına bu böyle bir medeniyet mi olur bu yamyamlar bundan kaçar yamyamlar bundan kaçar millete kocan nerede yok kadını esir al tecavüz et böyle bir şey var mıdır ya ha ama tabi papaz öldürülmüştür ee, Biz de tabi bütün Hristiyan alemine başsağlığı dileyecek değiliz tabi ki değil mi? Şimdi e, mektupta yazıp Vatikan'a başınız sağ olsun da dememize bir lüzum. Yok. Ama bu memlekette her gün bu kadar insan öldürülüyor. Ama biz öldürülmesinin müsaadesi, fetvası yok diyoruz. Fetvası yok diyoruz. Ancak burada e, mabedin içinde papaz öldürülmüş diyor. E tamam da burada İsmaila Camisi'nin içinde Hızır Efendi şehit edildi yani. Peki bu Hızır Efendi şehit edildiği zaman bu mübarek evliyanın, bu mübarek insanın kanı efendim bir bahane bahaneyle vuran da bulundu dendi. Onu da dışarı saldılar. gelir raporu da verdiler adama. Adam çıktı zaten hiç yattığı da yoktur yani. Tımarhanede yattı bir sene çıktı gitti. Ne yaptığı da belli değil. Ondan sonra da üç adam daha öldürmüş mesela. Yine de saldılar. Onu da bıraktık. E kim efendim sağlığı diledi? Aynı zamanda da Diyanet Camiası'nda da Resmen görevli bir imamdı yani. Diyanet camiası bile bir baş dilemedi yani. E neymiş o muhabbetin içindeymiş. E bu da nerede? Bu da caminin içindeydi yani. Yolda değil ki. E dolayısıyla insaflı olmak lazım. Adaletli olmak lazım. Bir hocanın bir papaz kadar değeri yoksa bu memlekette bu olmaz yani. Bu memleketin yöneticileri, bu memleketin kurumlarının başında bulunanları kendi din adamına bir muhalif din adamına, misyonerlik faaliyeti yapan insanlara verilen değeri bir hocaya vermezlerse bu yadırganır yani. Müslümanlar tarafından çok yadırganır. Öyle mi? Ha şimdi, hocalık ar oldu yani? Hafızlık, utanç damgası mı oldu yani? Allah'ın kitabı ayıp mı oldu yani? Demaz ki kardeşim. Sen niye Kur'an'ı müdafaa etmekten utanıyorsun? Niye hocayı müdafaa etmekten utanıyorsun? Öbürü bir, bir papaz için dünya ayağa kalkıyor. Memleketlerin başbakanları, Vatikanların, İtalyanların, İspanyaların başbakanları bizzat devreye giriyor yani. Ama öte taraftan 100 tane, 100, 200 tane, 300 tane hocayı topladılar Irak'ta. Çuval gibi eli sünnet hocalarını nereye götürdüler belli değil. Dünyada bir kimse burada 200 tane eli sünnet alimi nereye gitti? Soran yoktur. Alıyor mihraptan, alıyor camiden, resim elinde gel buraya diyor, götürüyor. Paket. Böyle bir hukuk mu vardır? Böyle bir kanun mu vardır? Senin nasırına basılınca bağırıyorsun da bu kadar Müslümanın canı patlayacak mı canım? Bu olmaz yani. Bunlar adaletsizdirler. insafsızdırlar, Kendilerinden yana döneri yağlı kesiyorlar yani. Ama biz İslam olarak konuşuyoruz. Ortadan konuşuyoruz. Orada papazın kirliçede öldürülmesi caiz bir şey değildir. E değildir. İslam'da böyle bir cevaz yok yani. Ha böyle bir şey caiz değildir. Bunu doğru konuşuyoruz. Doğru süfet vaatına veriyoruz. Evet Ama ve lakin, garipliğimize de ağlıyoruz yani. Garipliğimize. Bak ne diyor? Kitabullah ayıp olacak, İslam garip olacak diyor. Yani. İslam garip oldu. Bundan garip zamanı var mı İslam'ın ya? Saldıran saldırıyor. Kimse de ona ne diyorsun lan? Diyemiyor ya. Yani. İslam'ın aleyhine, Kur'an'a bak Resulullah'ın aleyhine neler yaptılar sallallahu aleyhi ve sellem Ne oluyor bu şimdi? Bir karikatürler yapmışlar, bir şeyler yapmışlar Resulullah'a eziyet ediyorlar وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ Allah'ın peygamberini eziyet edenlere çok can yakıcı azap var yani Dünyada daha ahiret dedi Ancak tabii ki Burada da provokasyonlar gündeme girdi e tabii onların kendi adamları, onların planları var. Onların planları nedir? E, Suriye'de böyle bir iş karıştırılıyor efendim. Danimarka, Norveç efendim kons konsolosluklarını yakılsın, yıkılsın. Ondan sonra ne olacak? Ha gel bakalım Suriye buraya. Sende terör var. Seni işgal edecek. Anladınız mı? Yahudi'nin taktiği budur. Gelir camide arkadan tarar arka saftakilerini Mescid-i Aksa'daki El Halil Camii'nde yaptıkları gibi sabah namazında arka saftan tarar kaç kişiyi şehit eder namazın içinde ondan sonra kim yaptı kim yaptı aa sizin bu camide terör var burayı kapatacağım, yarıdan böleceğim der yani onun içindir ki provokasyonlara gelmeyelim ondan sonra şianın oyunlarına gelmeyelim bak bu provokasyonların başını çekenler yine Ekşeri, Şia'dır. Şia'ya dikkat edeceksin. Şia'yı Şenia diyor İmam-ı Rabbani. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Şenia çok, çirkin. Şia mezhebi, hiçbir zaman kafirle savaşmamıştır. Tarihleri boyunca hep çarpıştıkları milletler kimlerdir? İslam milletleridir, Şia'nın. Şimdi Amerika, İran'dan çok atışıyor çatışıyor işte Şia'ya karşı falan. Sen öyle zannet. Bak sana bir kukla çevriliyor, arkada başka oyun tezgahlanıyor. Kesinlikle gördüklerinizi sorgulayın, duyduklarınızı sorgulayın. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil, hiçbir şey duyulduğu gibi değil. Çok dikkatli olacaksınız. Taliban neydi? Afganistan'daki Taliban? Ehli sünnet ve cemaattı. Ve Şia ile tamamen zıttı. Ne yaptı Amerika? Taliban'ı yok ederek ortadan kaldıramadı inşallah ama gücünü azaltarak o tehlikeyi Şia'nın üzerinden Kaldırdı. Peki. Irak'taki rejim neydi? Saddam zalimdi, zorbaydı, neydiyseydi idi ama rejim neydi? Sünni Dikkat edin. Onu da alt ederekten şimdi kime yol açıldı Irak'ta? Şia bütün seçimleri. Kazanıyor. Zaten yüzde altmıştır oradaki. Nüfusu zaten Kerbela'dır, kıblesi. E, dolayısıyla şimdi oradaki en büyük tehdidi kaldırdı Şia'dan. Taliban'ın gücünü kaldırdı bu taraftan. Suriye'deki rejim nedir? Nusayri'dir. Şia'nın bir grubudur. Halk nedir? %80 seksen sünnidir. %20 Nusayri maalesef maalesef Müslümanları kırmış geçirmişler hama katliamlarıyla vesaire. Onlar başta yönetimdedir. Dolayısıyla şimdi Şia her zaman bunlarla pazarlıklıdır. Arka planda pazarlıklıdır. Bak buraya Suriye'den bir alim geldi birkaç sene evvel. O kişi burada size sohbet etti. Ondan sonra anlattı ki Suriye'den giden ehli sünnet gençler, Irak işgalini engellemek için giden gençler binlerce kişi arkadan vuruldu. Döndüklerinde arkaya Şia'nın onları vurduğu ta Amerika gelmeden. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi lazım gelen hususlar vardır. Provokasyonların çoğu da yine Şia'dan çıkmaktadır. Tabi bunun neticesinde kim bilir ne planları vardır? Allah'ın da planı vardır Celle Celaluhu. وَمْكُرُونَ وَمْكُرُوا اللّٰهُ Onlar hile tuzak kuruyor, Allah da karşılığını kuruyor. Allah çoktan hazırlıklıdır. Vallahu Hayrul الْمَاكِر۪ينَ Hilelere karşılık verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Ondan iyi hileleri, tuzakları bilen bozan olamaz. Ve lakin siz çok haber dinliyorsunuz, dinlediğinizde de böyle lap diye aldanıyorsunuz biliyor musun? Onun için dikkatli olun, uyanık olun. Devamlı ehli sünnet ve cemaat mezhebi sizin gözünüzün önünde olsun. Bu ehli sünnet dışı hareketler devamlı ne yaparlar? İslam ve Müslümanlar zafa uğratacak şeylerin, uçurumların içine Müslümanları çekerler. Şimdi orayı yaktın, burayı yıktın, kırdın, geçirdin. Bunda ne fayda vardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi sağ olsaydı, böyle bir şey olsaydı, gidin şuraya yakın buyurur muydu? E yok! Oraya bomba atıyorsun, orada kapıda çoluk öldü, çocuk öldü, bilmem ne öldü. İslam'da böyle bir şey var mıdır? E yok! E gelmiş Kerbela'nın orayı patlatıyor. E niye patlatıyor? E savaş çıkaracak, iç savaş. E çıkaracak, orada çocuk, anası ölmüş, çocuk kalmış, çocuğu gösteriyor. Bu çocuk yetim diyor, geçen sene aşure günü patlattılar burayı, bu çocuk yetim kaldı. Şimdi İslam'da böyle bir şey var mıdır? değiş Şia'ya! Ben size diyorum Yahudi'ye karşı bile, Hristiyan'a karşı bile efendim sen gidip de e, zimmi durumda olan, emniyet halinde olan bir yerde ortalığa bomba atmak. Böyle bir şey yoktur İslam'da. Kime geleceği belli değil. Kime isabet edeceği belli değil. Öyle olsa bile zimmi olan, güvenceli olan ancak savaş ortamında diyoruz, şartları dahilinde, şartları dahilinde bir savaş olur, memleketi işgale gider. Allah muhafaza etsin. Vatanımızı vesaire İslam vatanlarını işgalden muhafaza etsin. Böyle bir şey olur. Bunlar da savunma savaşa ayrıdır. Saldırı savaşa ayrıdır. Bunlar efendim, İslam bunların hudutlarını belirlemiştir. Ancak e şimdi Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem yapılan bu hakaretlerden tabi biz arız. Allah Teala bunun uğursuzluğunu başlarına çevirecektir. Amin. Onlar o bereketsizliği hayırsızlığı göreceklerdir. Amin. Ama yani elinde tanımakanın Norveç'in sakızı üstünde ceketi varken sen kalkıp da onun konsolosluğunu yakaraktan da bir yere varamazsın yani. E, dolayısıyla bunların en çok anlayacakları dil nedir? Ekonomik protestodur. E tabi İslam alemi şu anda İslam alemindeki tüketim dünyanın hiçbir yerinde yoktur. İslam alemindeki zenginlik de dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Dolayısıyla İslam alemi bu zenginliğini İslam'ın Müslümanların lehine kullansa zaten bu işler çoktan Çözülür, petrol vermiyorum dese iş biter ama diyemiyor. Öbürü oradan ben şunu içmiyorum dese, ben şunu yemiyorum dese, ben şunu üstüme giymiyorum dese, ben senin şu marka arabanı almıyorum dese, zaten ekonomikman oldukları yerde ne olurlar? Çökerler daha karikatür çizecek de güç bulamazlar yani. Ama ve lakin bizde bir çelişki var, bizde bir tezat var. Yola dökülmekle, bağırmakla, protestolarla iş biteceğini zannediyoruz. Aynı zamanda üzerin başın araştırılsa yavrun üzerinde bilmem ne kadar da malı vardır yani. Dolayısıyla böyle bir karşılık olmaz. Akıllı olacağız. Hikmetli olacağız. Efendim Kafirin yüzü budur. Kafir senin peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem saymaz. Sevmez. Biz Musa aleyhisselamı severiz. İsa aleyhisselamı severiz. Hepsi bizim peygamberlerimiz. Salavatullahi aleyhine bin alim ve deriz. İsimleri anıldın mı aleyhissalatü vesselam deriz. Çünkü biz hak din üzereyiz. Onlar batıldadır. Onların dinleri muharreftir, Değiştirilmiştir. Kitapları yazılıp bozulmuştur. Dolayısıyla o adamların öyle yapmalar zaten beklenen şeydir. Ve lakin buna karşı koyacak tepki ilmi olmalıdır, kültürel olmalıdır, ekonomik olmalıdır. Sokakta bağıraraktan bir yere varılmaz arkadaşlar. Varılmaz. Bir de seni o sokağa çeken kimdir? O sokağa çektikten sonra neler olmasını planlayan kimdir? Ha bunlara da Dikkat çekilmek gerektir. Biz sizi uyarıyoruz. Her zaman için uyanık olun. Biri çıkar kapıda bir slogan atar. Sen de çıktın o sloganla eşlik etmeyip ona dönüp ne diyeceksin? Ne oluyor? Ha Böyle diyeceksin. Çünkü neden? O slogan atan zaten senden değildir. O onlardan biri gelmiştir. Seni kaza getirecektir. O aradan sıvışacaktır. Dolayısıyla Müslüman uyanık olacaktır arkadaşlar. Ha, ama tabii ki üzüntüdeyiz. Buna karşılık ne yapalım? Buna karşılık biz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevmeli, daha çok sevdirmeli, daha çok tanıtmalı, daha çok sevilen hale getirmeliyiz. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem senin çıkıp sokakta sabaha kadar bağırmandansa kalkıp sabahın iki rekat sünnetini kılmanı tercih eder. Sen Resulullah'a yardım edeceksen sünnetine yardım edeceksin ve nehya sünneti ba'dem ve mati fekenne Onlar Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem öldürme çabasındaysalar yok etme çabasındaysalar sünnetimi yaşatan beni yaşatmıştır hadis-i şerifine itibar edeceksin sünnetini yaşattığın zaman zaten göründüğün zaman yaptıklarınla kılığınla, kıyafetinle, şeklinle, halinle, tavrınla Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu yaşatıyorsan kafiri çatlatıyorsun demektir bu kafirlere sorsan Kendileri gibi kılık kıyafette, kendileri gibi halde tavırda, harekette olan bir milyar Müslüman olsun ama bir tane sünnete hakkıyla uyan Müslüman olmasın tercih ederler. Dikkatinizi çekerim yani. Hatta onlar aman bütün Müslümanlar sokağa çıkıp sabaha kadar slogan açsın da hiçbiri sabah namazında safa durmasın derler. Bunları iyi bilin. Düşmanı neyle kızdıracaksın? Şeytana tokat ataraktan bir yere varılmaz. Şeytanı kızdırmak için Rahman'ı razı edeceksin. Rahman'ı razı eden şeytanı kızdırmıştır. Yoksa vay şeytan seni bir görsem kafanı kıracağım lan. Böyle bir saçmalık olmaz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Evet. Maalesef İslam gariptir. Ama sahibi Allah'tır. bede garibin ve sehudükema bede. Din garip olarak başladı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tek kişi Hazreti lan, Hazreti Hatice'yle Efendim, Hazreti Zeytlen, Hazreti Bilal'len, değil mi efendim, 3-5 kişilik bir, e, derken 40 kişilik bir hareket. Ama e, bugün görünen dünyada milyarlarca mensubu vardır elhamdülillah. Kıyamete kadar da olacaktır, bundan evvelde olmuştur. Garip başlamıştır, sonu garipliğe dönecektir. Daha da garip zamanlar olacak, Allah muhafaza buyursun. O gariplere müjdeler olsun, buyrulan gariplerden oluruz inşallah. Ama o garipler tarif edilmiştir. Ellerine usluhu ne, mahveseden ne? Şu minberdeyim Sünneti. Benim ardımdan insanların bozdukları Sünnetlerimi düzeltenlerdir, yaşayanlardır, yaşatanlardır o garipler. Çünkü hakikaten menitbe ayinmediğin Sünneti sahre garip ve bakıya vahid'e. O gün Sünnetime uyan garip kalır, tek kalır, yalnız kalır. Akrabası bile onu dışlar, haşlar, yalnız bırakır. Ve menitbe abi de İnsanların uydurdukları bidatlara, kurafelere uyanlar vecedekamsine sahibene vekbar 50'den fazla arkadaş bulur. Şu anda filme giderken, internet kafeye giderken, şuraya giderken, buraya giderken elli kişi bulursun da bir Allah yoluna gelirken bir kişi zor bulursun. Ha onun için zaman o zamandır gariplere müjdeler olsun. Ama maalesef buyrulan olmuştur. Şimdi bu gariplikten dolayıdır ki Maalesef adamlar cirit atıyorlar, her yapıyorlar. Ondan sonra senin ona özür dilettirme gücün bile yoktur. Ha evvelce adam Fransa'da dans edemiyordu. Şimdi geliyor bizim evin baş köşesinde dans ediyor. Fransa hoş Osmanlı'nın eline geçmemiştir ama Fransa'daki dansı ne yapmıştır? Kanuni önlemiştir. Ya burası gavur diyarıdır. Ben kara erkek sabaha kadar dans ederim. Sana ne? Ama ne diyor, benim komşumsun bana da sıçlar böyle bir moda diyor sonra en iyisi sen de diyor, dansmaz yapmayacaksın diyor İşte güç o, o zamandı güç Güç oydu ki yavur kendi memleketinde dans edemeyecekti Nerede kaldık ki şimdi geldi, bütün kanallarda, evlerde, televizyonlarda dans ediyor Bir de dans yarışmaları, bir de dans programları çıktı herkesin evinde Bütün çoluk çocukta onu seyrediyor İşte bu, bu garipliktir Allah kurtarsın bu gariplikten Duayla olmaz. Hizmet, davet. Evet. Allah Teala ve Tegaddes Hazretleri Habibine sallallahu aleyhi ve sellem eziyet edenleri azab-ı elimle tehdit etmiştir. Cezalarını dünyada da ahirette de, bulacaklardır. Maddi manevi bereketsizliklere, hayırsızlıklara uğrayacaklardır. İslam alemi de biraz harekete geçmiştir. İslam birliği toplanıyor. İşte Allah onlara da şuur versin. Hidayet versin. Masonların etkilerinden kurtarsın. Allah İslam'a göre kararlar aldırsın. İnşallah boykotlar yapılıyor. Boykotlar başlamıştır. Ekonomik boykotlar inşallah. Tabi birkaç ülke bile onların bayağı tüketimle yapan ülkeler boykot yapmaları halinde bayağı bir zarar göreceklerdir. İnşallah onların anlayacağı dilden konuşmak lazımdır. Allah Teala böylece bu şehri kaldıracak. Ama gavur rahat durmayacak yani. Gavur bunu yapacaktır. Bir taşlan. Kaç kuş vuruyor. Kaç. Seni Peygamber hakaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve kella ondan sonra ne yapıyor arana adamlar sokuyor onlarla seni ortaya döküyor ondan sonra seni işgal ediyor sen bana karşı şunu yaptın şurayı yaktın burayı yıktın gel beri diyor bundan sonra bakalım ne planlar var Allah bozsun inşallah planlarını bozsun iptal eylesin inşallah evet adam yani öyle garip zamanlar öyle garip zamanlar adını söylemeyin bir yere bir müftü gelmiş yani o da alim, ondan evvel giden çok cahil bir müftüymüş. O zaman oradan bir hoca efendi gelmiş bu müftiye. Ya dedi müftü efendi dedi Allah senden razı olsun dedi, ya sen geldin dedi. Bu giden müftüden kurtulduk dedi, bu dedi tamamen cahilin biriydi dedi. Ya dedi nasıl dedi falan dedi. Ya dedi geldi birisi dedi bir şey soruyor dedi. En nar refakiyetü En nar ateş. Faketü kışın meyvasıdır. Yani kışın adam meyvadan çok ne arar? Sıcak arar yani. Sobanın başına. En nar tabi cahil adam anlamaz onu nar zanneder. Halbuki nar Arapça'da nedir? Ateşdir. Adam dedi En nar faketü şita dedi öbürü de oradan bizde de çok olur dedi. O da cahil tabi O da nar zannediyor mesela. Onu da bırak bu dedi. Ya ne ara fark etmiş iddia dedi, Kış, ateş dedi kışın meyvasıdır diye dedim. Buna dedi, bir ibare okudum dedi, müftiye. Halbuki ayet değil, hadis değil. O cahili söylüyor Dedi ona bir ibare okudum dedi, mana bile veremedi dedi ya. Bak şimdi, bu da alim, gelen de alim. Bu da dedi ayet de mi diyemedi dedi ya? <gülüyor> Allah Allah, onu da mı bilemedi bari dedi ayet olduğunu Ulan ne ayeti ya? Kuranda zaten öyle bir şey yok. Adam ibare okuyor yani. O diyor ki ne cahil müftüydü diyor, mana veremedi diyor. Biliyor musun? Sen diyor alim adamsın, hoş geldin falan. O da diyor ki ayet olduğunu da mı anlayamadı dedi ya. <gülüyor> Allah Allah. O ondan da bir beter yani. Hiçbir masübürü mana verememiş yani. Hem memlekette olan işler ha? Olan işler seviye sıfırın altında yani. İlim diye bir şey yok. Etiketler sizi aldatmasın. Etiketler sizi aldatmasın. Prof, doç diye takıyorlar başına. Sen de zannediyorsun bir yetkili adamdır. E hocadan iyi mi biliyorsun diyor ya. E öyle denir mi hocadan iyi biliyorsun? Hoca mıdır bir defa onu biliyor musun? Evvela bu adam hoca mıdır onu bileceksin. Ondan sonra dediğini inceleyeceksin. Bakalım doğru mudur diyebilirim. Ama senin canın ekşili istiyorsa Zaten, <gülüyor> zaten hoca demeden sen diyorsun o fetmen. E bir de hoca kılığında bir adam derse Bak! Değil mi? Nene gitti, torunu götürdü, neneyi doktora Doktor diyor şu neyin var, yum var, buyun var, şu dur budur Sorunu bir şey anlatıyor yok, doktor dedi ki Nenenin evlenmesi lazım dedi <gülüyor> On dedi doktora, torunu bir kızdı, ben yaşlı kadını getirmişim sana dedi Sen dedi ne biçim tahlil teşhis koyuyorsun dedi ya, hiç alakasız konudan şey veriyorsun dedi Nene de demesi mi? Sus dedi, doktordan iyi mi biliyorsun dedi ha nenenin de canı ekşili isteyince <gülüyor> doktor yanlış tesis koydu, onun işin sürü yok o da onu susturuyor yani e şimdi tabi adam profesör diyor yani cübbeli hoca kim diyor ilkokul mezunu diyor e ondan iyi biliyorsun bak profesör dedi ki, diyor böyle olur e sen ne dersen ne ilim alındı ilim gitti ve yahramaz zaman zaman yaşlanacak hoca karı gibi oldu yani dünya bir acayip ayarı da kaçtı yani. Yazı kışı bile karıştı yani. Düzen yok, bereket yok, hayır yok. Ven kusumrul beşer. Beşer'in ömrü noksanlaşacak. Resulullah zamanında 250 sene yaşadı Selman-ı Farisi 250 yaşındaydı. 350 diyenler de var. Daha o zamanlar bile 200 250'ler görünüyorken şimdi zaten 50 60 60 70'e düştü. Nutan kusus ve semerat. Seneler noksanlaşacak. Ay 1 bir 29 çekiyor yani. Tabii gökteki aydan bahsediyorum. Efendim, bereket azalır. Bir de bakıyorsun Allah Allah. Hemen sene başı, sene sonu, sene başı, sene sonu. Sene ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün saat gibi, saat dakika gibi yani. Hiç hayır bereket bulamıyoruz ve ümenet tühema ürünler noksanlaşacak. Yani mahsullerdeki verim hayır bereket azalacak. Hakikaten öyledir. Bolluk var için ama yokluk vardır, fakirlik vardır. Efendim bu kadar ürün olduğu halde pahalılık vardır. Alma imkanları yoktur. Ve ümenet tühema, Töhmetli adamlar emin kılınır güvenli kabul edilir, güvenilir adamlar, emin adamlar töhmet altında bırakılır, suçlanır, dışlanır ve yükezebe Sadık, yalancılar tasdik edilir, doğru söylüyorsun doğrular yalancı çıkarılır, konuşma sen yanlış konuşuyorsun ya ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, adam seni kabul etmiyor Allah buyuruyor diyorsun, Resulü buyuruyor diyorsun bu zamanda olmaz diyor evet ama işine geleni dişine göreyi alıyor وَاَكْثُرَ الْهَرَجْ وَاَوَ الْقَتِلِ Adam öldürme çok çoğalacak. Kargaşa, iç savaşlar, dış savaşlar. Ne kadar adam ölüyor ya. Ne kadar adam ölüyor şu. Yani olayları bir bakıyorsun, ediyorsun. Bu kadar insan, efendim, dünyanın her tarafında çeşitli nedenlerle öldürülüyor. Bu ne kadar arttı. Hatta Tübnel-Ghuraf. Büyük binalar yapılacak. Fetetâvel. Uzunluk yarışına girilecek. İşte en büyüğü 100 kat. Şimdi 200 kat. Burada 400 kat yapıyor. Dünyada birinci burada. Malezya'da. Şimdi burada. Şurada. Amerika'da. Ve hatta te hazene devâtü evlat. Çocuğu olanlar çok üzülecek. Çünkü çocuklar eşkıya olacak. Eşkıya olacak. Asi gelecek anaya babaya. Doğurduğuna pişman olacak. Ve tevrâle vakir. Kısırlar sevinecek. Bayram edecek. Kısırlar anlamıyor ki. Çocuğu olmayana diyorum ya. Bırak kardeşim Allah seni sevmiş de diyorum vermemiş ya. Sevmesin de versin diyor. Manyak mıdır nedir? <gülüyor> Ulan Allah sevmesin de versin denir mi ya? Sevsin de ne vermese vermesin denir ya. Kısırlar sevinecek. İyi ki doğurmadım diye. Ne buyurdu Aziz Efendi? Köpek yavrusu büyütmek daha hayırlı olacağı bir zaman gelecek. Hayrukun ba'del metin kafi had 200'den sonra, 1200'den sonra oradan da bu yana 225 sene geçti. 200'den sonra en hayırlınız, çoluğu çocuğu en az olanınız olacak. İnsanlar değil işte oğlum olmadı, soyumu kim yürütecek? Allah'ım ya. Soyun bozulacağına, soyun kurusun. Soyun bozulacağına, gavur olacağına, kafir, münafık, fasık olacağına, din düşmanı çıkacağına soyun yürümesin yani. Ne yapalım? Bende kalsın. Ne yapalım yani şimdi? Namazsız, abdestsiz soy mu lazım? İslam'a Kur'an'a hizmet etmeyen soy mu lazım işte? Ne yapacaksın? Allah hayırla ıslah etsin. Olanları hayırla ıslah etsin. Ve Azgınlık belirecek. Çeteler, şunlar, bunlar. İşine gelen. Ve hased. Kıskançlık. Çekememezlik. Kitelli'deydim bu pazar sohbet yaptım haset hakkında Allah Allah Allah Allah ne ayetler ne hadisler bu kıskançlık bir gibi bir günah dünyada ahirette yani cennette bile olmamış cennette ilk günah haset iblisin Adem aleyhisselama kıskançlığı dünyada ilk günah haset efendim Kabil'in Habil'i kıskanması neticesinde öldürmesi adam öldürmek dahil iftira bütün günahların başı kıskançlık bu kıskançlığını dışarı vurdu mu iftira da atar Adama kurşun da atar, adamı öldüresiye, yok etmek için mücadele verir. Nedir bu kıskançlık yani? Nedir? Onda olmasın, bende olsun. Onda olandan sende de olsun. Veselullah'ın fazlı. Allah diyor ben zenginim. iste benden. Ona verdiğim kalsın, sana da bir müslini verin. Yok diyor. Onda kalacaksa bana da verme diyor. Ya, onda kalacaksa benimkini de al diyor. Böyle. Kıskançlık aşırı belirgin hale gelir. Ve şu cimrilik Sıkılık. Böyle. Zenginledikçe de cimriliği artar yani. Zenginledikçe sıkar, sıkar, sıkar. Ve <gülüyor> ehlikennâs. İnsanlar helak olacak. Ve ekzüral kedip, Yalan aldı başına gidecek. Yalan yahu şu anda eskiden yani yalan konuşan parmakla gösterilirken şimdi doğru konuşan arıyoruz ya. Diyorlar ki adamı met ederken sözü de doğrudur. Doğru sözlü bir adamdır. Halbuki bu met edilecek bir vasıf değil ki eskiden normal bir vasıftı bu. Yani doğru söylemek zaten adamın şağrıdır ya. Doğru söylemeyen adama neye güvenilecek? Ama konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Doğru mu söylüyor acaba? Herkese bir soru işareti koyuyorsun ya. Bu ne biçim ahiret alameti geldi, kıyamet alameti geldi. Doğruluk azaldı. Ve hatta tehtelifel umur. Beyn ennaz. insanlar arasında işler çelişkiye girecek. İhtilaflar artacak. Görüş birliği olmayacak. Aynı cemaatler. Aynı şeye bağlı. Aynı hocaya bağlı. Aynı mezhebe bağlı. Birbirine giriyorlar. O onun aleyhine. O onun aleyhine. Grup. Grup. Grup. Ya. Hocalarda da çok olur bu. Nar dedi bizim orada da çok olur dedi ya. Hocalarda bu kıskançlık, ihtilaf Allah Allah Allah. Diyor ki ''Hocaların herkese şahitliğini kabul ederim.'' diyor Süfyan Hazretleri. ''Ama diyor birbirlerine şahitliklerini kabul etmem.'' diyor. <gülüyor> herkese karşı doğrudur ama aralarında kıskançlık giren. Efendi Hazretleri'nde duymuşuz onu. ''On çuval haset vardı. Allah kullarına dağıtacak. Dokuzunu hocalar aldı. Biri kaldı. Millete dağılacak. Onu da geldiler alma. Hele dur ya millet hepten. Melek mi olacak yani? Biraz da millete kalsın. Böyle kıskandılar. O onu beğenmez. O onu beğenmez o şöyle okuyor bir böyle konuşuyor o şöyle yapıyor Allah Allah ya tebrik et takdir et Ehli sünnet vel cemaat dine İslam'a hizmet eden bütün hocalar başımızın tacıdır ya ne olacak, ne olacak ya buyur biz efendi Hazretlenden öyle gördük Allah başımızdan eksik bir hafız gelir onu mihraba hemen imamlığa geçirir bir hoca gelir hemen kürsüye çıkarır hafızları kapıya kadar yolcu eder koca efendi hazretler ziyade tazım ile bulunur hep öyle okur Kur'an'ı yüklenen, fıkıh bilen, tefsir bilen adamlar çok hürmet et kurtulursun e kendi hem hafız hem hoca hepsi var o yine de adam, cahil adam orada hocaya hürmet etmez efendi hazret o kadar hürmet ediyor hocaya yanında cahil adam var, o hürmet etmez niye? inne ve yarifu zel fazli minel nâsi Hazreti Ali e girdi içeri radıyallahu Allah kimse yaraşmadı yine bu Beric sıtlık zannediyorum yaraştı, Resulullah ne buyurdu? Üstünlük sahiplerini ancak üstünlük sahipleri tanır. E şimdi yani bir hafız Kur'an'ı ezberlemiş ya benim Allah'ımın kitabını ezbere biliyor ne olursa olsun. Bir alim kapıya kadar onu yolcu eder. Biz senelerce bunlara şahit olduk yani. Onun için bizim defterimizde bu yazmaz. Dinimize, kitabımıza hizmet eden ehli sünnet ve cemaat alimler başımızın tacı hepsinin ellerini öperiz yani biz. Öyle ayrılık ayrılık yok. Ama maalesef kıyamet alameti tabii kaçınılmaz ihtilaflar, çekişmeler devam edecek. Ve yuttebe'al heva nefsin keyfine uyulacak ve yukba biz zan tahminlerle karar verilecek. Bilgi yok, belge yok, delil yok, hüküm veriliyor, karar veriliyor, bu böyle yapmış, bu şudur, bu şöyledir, bu iyidir, bu kötüdür. Nereye dayanarak? Duvara dayanarak yani. Ben öyle düşünüyorum diyor benim düşünceme göre diyor bu adam yaramaz diyor yani <gülüyor> Allah Allah kabak mıydı da kestin baktın ya <gülüyor> ben öyle zannediyorum diyor bir de ekliyor ben zannında yanılmam Allah sanki peygamber aşağıya geldi nasıl yanılmasın ya senin zannının tuttuğu birer zor çıkar ya ekseri yanılırsın inne ba'vaz <gülüyor> zanni ismun zannarın tahminlerin çoğu günahtır Allah diyor ya İşde ne bu كثيرا من Zan tahminin çoğundan sakının Çok azı belki tutar. O da ne lüzumu var tuttu mu tutmadı mı riske girme. Yalan dedikodu, gıybet, iftira birbirine girme ya. Bilgin olmadığı şeyin ardına düşme. Ne karıştırıyorsun? Ama kıyamet alamet. Ve yura'l matar. Yağmur çoğalacak. Yağmurlar artacak. Allah ım. hakikaten artmaya başladı ha. Ve yakillet zemer. Ürün azalacak. Fayda yok. Yağmur bereketsiz. ancak ortalığı ıslatıyor. Ve gıval ilmu gayba. İlim eksile eksile eksile bitme noktasına geldik. Ve fıval cehlü <gülüyor> feyba. Cehalet arta arta arta Allah Allah. haddini aşacak dereceye gelecek. Ya. Memleketin entel dantel geçinen entelektüel köşe yazarı bilmem ne olmuş milletin okuduğu dinlediği adam hiçbir şeyden haberi yok. Kör kütük cahil ya. Bu ne alem ya. Çıkıyor, ona sorular soruluyor, onun görüşleri alınıyor. Halbuki adama, yani 4 yaşındaki çocuk imtihan etse sıfır verir. Hafız var ya, 6 yaşında hafız var. 4 yaşında bir zorsa, Elif Elif'i mertek sanıyor, hiçbir şey bilmiyor. E canım ben on, o yolda ihtisasım yok. E ne yönde ihtisası var? Allah'ını bilmeyen ne bilir ya? He? Allah'ını bilmeyen ne bilir? Seni kim yarattı bilmiyor, isimlerini bilmiyor, sıfatlarını bilmiyor. Allah sıfatlarını sayamayan bu alim olabilir mi? Ya bir insan yaratıcısını tanımayandan daha cahil kim olabilir ya? Kördür bu ya, efendim. Ve kün elbete çocuk sinirlenme sebebi olacak. Tamamen çocuk insanın sinirini, moralini bozan bir nesne ararsan çocuk, ahir zamanda. Ve şiddet kayıza, kışlarda sıcak geçecek kışlarda hararet artacak tabi bu seneler biraz kış yapmaya başladı da fakat e, normal olarak eski kışlara nazaran orantıya bakarsanız şu andaki kışlar daha sıcak ve daha kurak geçmektedir öyle midir tabi öyledir biraz kar gördüğünüzde İstanbul'da bir şey mi gördünüz yani İstanbul'a kocaman kar şeyleri geliyordu böyle bu Haliç'in üstü bütün donuyordu yani Haliç'in üstünden araba gidiyordu yani boza şeyler geliyordu kocaman üzerinde oturuyat buzlar geliyordu kütleler halinde yani şimdi kış mı var bunlar nedir bunlar çok normal ya bu, o olan olacak şeyler bundan evvel birkaç sene hiç yapmadı He, onun için kışların sıcak geçmesi de efendim kıyamet alametlerinden olacak ve hatta ucra rabil fuhşa fuhuş alenen işlenecek zina fuhuş, livada lezbiyenlik bilmem nelik o prim yapacak bile, prim! Efendim, günahlar aleneşlenecek. Millet sokaklarda öpüşecek, sarılacak, sarmaş dolaş, parklarda, bahçelerde, Allah, Allah. Kimse bir şey diyemeyecek. Ve tüz velardo zeyya! Yeryüzü öyle bir dürülecek gidiyor Hakikaten yani dünyanın bir ucuna iki saat sonra gideceksin. Yer dürülecek. Ne demek dürülecek? Yani üç aylık yol, beş aylık yol, bir saat, iki saate inecek Beşik adam 7-8 saatte Çin'e gidiyor yani. Çin kabura gidiyorum, Malezya'ya gidiyor. Dünyanın en uç yerleri yani olmaz. şimdi. Evvelceki 6 ayda gidemezsen. Dürüldü. Ve tekkum vel bil Konuşmacılar hutbeye çıkacaklar diyor. Yalan söyleyecekler. Çünkü veriyorlar eline bir kağıt. Oku. Ne yapacak? Okumasa gel aşağı. Maaş kesildi. Okusa yalan, yalan okutacaklar. Fec alûne hakkı ilishirâri ümmeti diyor. Allah Allah. Benim hakkımı kainatın efendisi buyuruyor ki övülmek benim hakkım, beğenilmek benim hakkım, tasdik edilmek benim hakkım, hutbe benim hakkım, Kürsü benim hakkım. Buralarda benden başkasından bahsedilemez, benim buyurduklarımdan ayrı aksi şeyler söylenemez. Ama onlar diyor ümmetimin en şerlileri, en yaramaz, en kötü, en bedbaht adamlarına benim hakkımı verecekler." diyor. Yani zalimler övülecek, zorbalar sevilecek, efendim din düşmanları takdirle, beğeniyle anlatılacak yani. Buralar Resulullah'ın hakkı olan makamlarda bu yalanlar, sahtekarlıklar yapılacak ki bu zorba hükümdarlar zamanında, ta Emeviler zamanında başlamış hutbelerde Şahısları methetmeler, kralların adına hutbeler okunmalar, krallar methedilmeler öyle mi? Ta haccacı zalim zamanında. Anlatmıyor muydum size? Ya bir hutbeye çıkardı diyor. Hasan'ı bastı. İkindi oldu. Namaz geçecek demek kimsenin cesareti olmazdı diyor. Durum bu. O zamandan başladı zorbalık. Hala sürüyor. Fe men saddakahu bi zalika ve bihi LEM YARUHRÂYAHETEL cennet Elinden bir şey gelmez. Dilinden bir şey gelmez. Tamam. Ama kim diyor bu haramların bu günahların yapıldığı ortamlarda elinden geleni yapsın, uymasın, değiştirmeye çalışsın. Ancak bunlar garip ümmetlerim için kefaret olur. Derece olur inşallah. Ümmet bozulduğu zaman sünnete yapışana yüz şey sevabı nasip olur ama... Kim bu haramların, günahların alenen işlendiğini görüp de razı gelir, memnun kalır, tasdik eder, ne var bunda? Normal gelirse cennetin kokusunu dahi duyamayacak diyor. Halbuki cennetin kokusu Kabirden kalkar gelmez cennetlik adama cennetin kokusu gelecek mezarın başında. 500 senelik mesafeden cennetin kokusu duyulur ama bu haramlara bu günahlara razı gelenler kokusunu da duyamayacaklar. Hiç olmazsa arkadaşlar Allah'ım sen razı değilsin ben de razı değilim diyelim ya ne var? Bari beğenmeyelim, benimsemeyelim bak şurada bu kadar haramlarsaydı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne hadis-i şerif ya ne hadis-i şerif ya evet. ama biz inşallah tersini yapalım biz Kur'an'la gurur duyalım biz İslam'ı garip bırakmayalım biz kin tutmayalım, biz kıskançlık yapmayalım biz zulümlük yapmayalım yani bunların tersini yapalım inşallah. Ama elden gelmeyen nedenlerle yaşadığımız ortamlarda bunları gördüğümüz zamanda ya Rabbi sen razı değilsin ben de razı değilim ya Rabbi. Sen razı olduğun şekle çevir diye en azından dua yapalım ya. Bir de ne var? Doğru yapıyor. O hak ettiği. Bu şöyle, bu böyle. Sakın ha tasdik etmeyelim. Haramlara rıza vermeyelim inşallah. Ta ki cennetin kokusunu duyanlardan, kendisini görenlerden, içine girenlerden Allah'ı ziyaret edenlerden, cemalini görenlerden olalım inşaallahu rahman Amin Sübhane rabbiyen aleyhile alem ve elhamdülillâ rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin alâ alihi ve sahbihi ecma'in Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin. Ya Rabbi Sen uzaktan yakından gelen cemaatlerimizin bu kıyamet alametleri hakkında sayılan hadis-i şeriflerdeki bütün kötülüklerden muhafaza eyle Çocuklarımızı da, eşlerimizi de, yakınlarımızı da, sevdiklerimizi de, ehl sünnet kardeşlerimizi de bu müjdelere dahil eyle. Amin. Bu korumalara dahil eyle. Amin. Bu kıyamet fitnelerine, ahir zaman fitnelerine kapılmaktan muhafaza eyle. Sen razı olmadığın, huyu ahlakı, inancı, fikri, ameli bizden uzak eyle. Amin. Sevdiğin razı olduğun, sallallahu aleyhi ve sellem, Habibine nasip buyurduğun, Duaları, amelleri, inançları, fikirleri, amelleri, ahlakı bize de takılmayı nasip eyle yarabbim. Buradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle yarabbim. Ya Rabbele ailemin amidi yendilerine harcı hemden azad eyle. Halime Şahin komada acil şifasını ihsan eyle. Bu cemaatin hastalarına da acil şifa, içimizdeki hastalıklarımıza da acil şifa, dertlerimize, deva, borçlarımıza edalara ihsan eyle yarabbim. Ya Rabbi imtihanlara, sınavlara girecek olanlara hayırla başarılar nasip eyle Ya Rabbi. Hastanelerde dua isteyenlere acil şifalar ihsan eyle Dertlere devalar bahçeyle Buraya arzuhal hal veren vermeyen, içimizde ne muradımız varsa hayırla ihsan eyle Şerlerden emin eyle Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle Aşura gecesini ihya'ya muvaffak eyle Aşura gününde Ya Rabbi oruca muvaffak eyle Zikrine şükrine karşı bize yardım eyle Aşura gününü dostların gibi bize nasip eyle ve peygamberlerin dostlarını kurtardığın müjdelere bizi de nail eyle, bizi de dahil eyle maddi manevi sıkıntılarımızdan, manevi bunalımlarımızdan Ya Rabbi üzerimizde bulunan nazarlardan, gözlerden, sihirlerden, cin şerrinden, şerrinden kıskanç insanların şerrlerinden ve şair Ya Rabbi bütün zararlardan, maddi manevi bunaltılardan bizleri Aşura gecesi günü hürmetine helâsâ ile Kurtuluşumuzu takdir eyle ya Rabbi Sen biz fazl-u kereminle ya Rabbel alemin Muharrem ayının hürmetine Ya Rabbi ihlal etmekten bizi muhafaza eyle Haram aylara gereken değeri verenlerden eyle Amin bundan sonra da sohbetlere devam edenlerden eyle Engellerimizi kaldır ya Rabbi Düşmanlarımızı hayırla ıslah eyle ya Rabbi İslaha mukadder olmayanların şerrini bizden savuştur ya Rabbi Sana havale ettik, sana, sana seni vekil ettik ya Rabbi kendi adımıza, çoluk çocuğumuza, sevdiklerimiz adına, bütün din düşmanlarından. Ve şair ya Rabben alemin ve ahiren ne Senin bize verdiğin nimetlerine karşı düşmanlık eden hasütlerden, şerlerden emin eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremli hilelerini iptal eyle, başlarına ters çevir, makus eyle. Sen bu cemaatlarımızı ya Rabbi bu ahir zamanda eli sünnet kalesinde muhafaza eyle ya Rabbi. İman üzere yaşayı bölmek nasip eyle, yolundan kaymaktan, caymaktan, ayrılmaktan muhafaza eyle. Kalplerimizi vesveselerden, şüphelerden emin eyle. Amin. Dinin hakkında, kitabın hakkında, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında zerre kadar şüphelenmekten bizi muhafaza eyle. Evhama kaptırma bizi ya Rabben Alem. Bu ahir zamandaki bu kadar fitneler ya Rabbi. Yağmur gibi yağıyor üzerimize bizleri emin eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzda da bu yayınların şerlerinden kurtar ya Rabbi. Bu öğretilenlerin şerlerinden kurtar ya Rabbi. Sen kafirlerin ya Rabbi. Bütün bu hilelerini durdur. Sen fazl-ı ya Rabbi. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetini ihya edenlerin sayısını artır, Allah. yolunu yaşayanların sayısını artır. Bize onu hakkıyla sevdir. Hakkıyla sevdirmeyi insanlara da tanıtmayı bize nasip ettir ya Rabbel Alemin. Ve ya khayrul nasirin ve ya khayrul fatihin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesselme teslimen kaseer. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil âlemin. İla şerif ruhu nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ali ve ashabı meşayih ruhu ruhuna amam tera kânne efendibabhumus hâsâhâhâhûlâhu cemîmîm şâikhînâ ve sâhîdînâ amâât nâ